1142 numaralı konu, Hazreti Ömer'in sabah ve öğle namazından önceki sünnetlere verdiği önem, Hz. Ömer fecirden önceki iki rekat hakkında, bu iki rekat namaz benim yanımda kırmızı develerin benim olmasından daha sevimlidir, dedi.